Afyon müdde-i umumisi ve mahkeme reisi ve azalarına, Denizli'nin adliyesine hukukumu müdafaa için arz ettiğim dokuz esası, aynen size de takdim ediyorum. Yirmi senedir hayatı ı ve bilhassa böyle resmi ve ince ve siyasi hayatı terk etmişim. O hallere karşı alınması lazım gelen vaziyeti bilmiyorum ve düşünmüyorum ve düşünmesi beni cidden incitiyor. Fakat mecburiyetle başka mahkemede insafsız bir zatın intizamsız ve mükerrer ve lüzumsuz pek çok suallerine verdiğim cevapların hatimesi ve hülasası olan bu intizamsız müdafatım ve istidamda belki sadet harici ve lüzumsuz tekrarat ve intizamsızlık ve aleyhime dönecek şiddetli tabirler ve bilmediğim yeni kanunlara muhalif ifadeler bulunabilir. Fakat madem hakikat üzere gidiyor, hakikatin hatırı için o kusurlara bakmamak gerektir. O istida ve müdafatım dokuz esas üzerine gidiyor. Birincisi, madem hükümet-i cumhuriye, cumhuriyetteki hürriyet-i vicdan düsturiyle dinsizlere ve sefahatçilere ilişmiyor, elbette dindarlara ve takvacılara da ilişmemek gerektir. Ve madem dinsiz bir millet yaşamaz ve Asya din noktasında Avrupa'ya benzemez ve İslamiyet, hayat şahsiye ve uhreviye cihetinde Hristiyanlığa uymaz ve dinsiz bir Müslüman başka dinsizler gibi olmaz ve bu bin seneden beri dünyayı diyanetiyle ışıklandıran ve bütün dünyanın tehacumatına karşı salabet-i diniyesini kahramanane müdafaa eden bu vatandaki milletin bir ihtiyacı fıtrisi hükmüne geçen diyanet, salahat ve bilhassa iman hakikatlarının öğrenmesi yerlerine hiçbir terakiyat. Hiçbir medeniyet tutamaz ve o ihtiyacı onlara unutturamaz. Elbette bu vatandaki millete hükmeden bir hükümet, Risale-i Nur'a adalet ve kanun ve asayiş cihetinde ilişemez ve iliştirmemeli. İkinci esas, madem bir şeyi reddetmek başkadır ve onun ile amel etmemek bütün bütün başkadır ve her hükümette şiddetli muhalifler bulunur ve mecusi hakimiyeti altında Müslümanlar ve hükümeti İslamiyeyi Ömeriye'de Yahudiler ve Hristiyanlar bulunması ve asayişe ve idariye ilişmeyenin hürriyet-i şahsiyesi her hükümette vardır ve ilişilmez ve hükümet ele bakar kalbe bakmaz ve madem asayişe ve idariye ve siyasete ilişmek isteyen herhalde hiç şüphesiz gazetelerle ve dünya hadisatı ile alakadar olacak ta kendine yardım eden cereyanları ve vaziyetleri ve hadisatı bilsin ta yanlış ayağını atmasın ve risale-i nur ise şakirtlerini o derece menetmiş ki benim yakın dostlarım biliyorlar ki 25 senedir değil gazeteleri okumak belki sormasını ve merak etmesini ve düşünmesini bana terk ettirmiş şimdi 10 senedir kat'iyen dünya cereyanlarından ve vaziyetlerinden Almanın mağlubiyeti ve Bolşevik'in istilasından başka hiçbir haber almayacak derecede, beni hayat-ı içtimaiyeden çekmiş. Elbette ve elbette, hikmet-i ve kanun siyaset ve düstur-i adalet bana ve benim gibi kardeşlerime ilişemez ve ilişen herhalde ya evhamından, ya garazından veya inadından ilişir. Üçüncü esas, sabık mahkememizde bir müdde-i yanlış bir mana ile, 5. şuaya dair suallerinde, kanun hesabına değil, belki bir ölmüş şahsın dostluğu taassubu hesabına manasız ve lüzumsuz itirazları sebebiyle, bu gelecek uzunca tafsilatı vermeye mecbur oldum. Evvela, bu 5. şuayı hükümetin eline geçmeden evvel biz mahrem tutuyorduk. Hem bütün taharriler de bende bulunmadı. Hem maksadı, yalnız avamın imanlarını, şüphelerden ve müteşabih hadisleri inkardan kurtarmaktır. Dünya cihetine üçüncü, dördüncü derecede dolayısıyla bakar. Hem verdiği haberler doğrudur. Hem ehli siyaset ve dünya ile mübareze etmiyor, yalnız ihbar eder. Hem şahısları tayin etmiyor, külli bir surette bir hakikatı hadisiyeyi beyan eder. Fakat o külli hakikati bu asırdaki dehşetli bir şahsa tam tatbik etmişler. Onun için bu senelerde yeni tehlif edilmiş zannıyla itiraz ettiler. Hem o risalenin aslı, darül hikmetten daha eskidir. Yalnız bir zaman sonra, tanzim edildi, risale-i nur'a girdi, şöyle ki, Bundan 40 sene evvel ve hürriyetten bir sene evvel İstanbul'a geldim. O zaman Japonya'nın başkumandanı, İslam ulemasından dini bazı sualler sormuştu. Onları İstanbul hocaları benden sordular, hem çok şeyleri o münasebetle sual ettiler. Ez cümle, bir hadiste, Ahir zamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında haza kâfir yazılmış bulunur, diye hadis var deyip, benden sordular. Dedim, bir acip şahıs bu milletin başına geçer ve sabah kalkar, başına şapka giyer ve giydirir. Bu cevaptan sonra bunu sordular. Acaba o zaman onu giyen kâfir olmaz mı? Dedim, şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman, o şapkayı da secdeye getirecek. İnşallah Müslüman edecek. Sonra dediler, aynı şahıs bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hadiseyle süfyan olduğu bilinecek. Ben de cevaben dedim, bir darb-ı mesel var, çok israflı adama eli deliktir denilir. Yani elinde mal durmuyor, akıyor, zayi oluyor deniliyor. İşte o dehşetli adam, bir su olan rakıya müptela olup, onun ile hasta olacak ve kendisi hadsiz israfata girecek, başkalarını da alıştıracak. Sonra birisi sordu ki, o öldüğü zaman İstanbul'da dikili taşta, şeytan dünyaya bağıracak ki, filan öldü. O vakit ben dedim, telgrafla haber verilecek. Fakat bir zaman sonra radyo çıkmış işittim, eski cevabım tam değilmiş bildim. Sekiz sene sonra darül hikmette iken dedim, şeytan gibi radyo ile dünyaya işittirecek. Sonra sedd ve Yecüc ve Mecüc ve Dabbetül Arz ve Deccal ve Nüzul-i İsa Aleyhisselam hakkında sualler sormuşlardı. Ben de cevap vermiştim. Hatta eski risalelerimde onlar kısmen yazılmışlar. Bir zaman sonra Mustafa Kemal iki defa şifreyle Van vilayetinin eski valisi ve benim dostum Tahsin Bey'in ile beni neşredilen hutuvat-ı sitteye mükafaten taltif için Ankara'ya celbetti, gittim. Şeyh Sinûsi, Kürtçe lisanı bilmediğinden beni onun yerinde üç lira maaşla, vilayeti ı şarkıya vaiz-i hem mebus hem diyanet riyaseti dairesinde Darül hikmet hikmet ile beraber eski vazifem ile memnun etmek ve benim Van'da temelini attığım medreset Zehra ve şark darül ül fünunuma Sultan Reşad'ın verdiği on dokuz bin altın lira, iki yüz mebus içinde yüz altmış üç mebusun imzası ile 150 bin baknota ibla edilerek kabul edildiği halde, ben 5 şua Aslı'nın verdiği haberin bir kısmını orada bir adamda gördüm. Mecburiyetle o çok ehemmiyetli vazifeleri bıraktım. ve bu adamla başa çıkılmaz, mukabele edilmez diye dünyayı ve siyaseti ve hayatı iihtiyiyi terk edip yalnız imanı kurtarmak yolunda vaktimi sarf ettim. Fakat bazı zalim ve insafsız memurlar bana dünyaya bakacak, İki üç risaleyi yazdırdılar. Sonra bazı zatlar ahir zaman hadisatını haber veren müteşabih hadisleri sual etmek münasebetiyle o eski risalenin aslını tanzim ettim. Risale-i Nur'un beşinci şuağı namını aldı. Risale-i Nur'un numaraları telif tertibiyle değil. Mesela 33. mektup birinci mektuptan daha evvel telif edilmiş ve bu beşinci şuağın aslı ve Risale-i Nur'un bir kısım eczaları, Risale-i Nur'dan evvel telif edilmiş. Her neyse, bu makamda bir müdde-i Mustafa Kemal'e dostluğu taassubiyle, kanunsuz ve lüzumsuz ve yanlış itiraz ve sualleri, beni bu sadet harici gibi izahatı vermeye mecbur eyledi. Ben onun, adliye kanunu namına tamamen şahsi ve kanunsuz bir sözünü misal olarak beyan ediyorum. Dedi, beşinci şuada sen hiç kalbe nedamet etmedin mi ki, onu rakıdan ve şaraptan su tulumbası gibi tabirlerle tezyif etmişsin. Ben onun, bütün bütün manasız ve yanlış ve dostluk taassubuna mukabil derim. Kahraman ordunun zaferi ve şerefi ona verilmez. Yalnız onun bir hissesi olabilir. Nasıl ki ordunun ganimeti, malları, erzakları bir kumandana verilse zulümdür, dehşetli bir haksızlıktır. Evet nasıl o insafsız, o çok kusurlu adamı sevmemekle beni ittiham etti, Âdeta vatan haini yaptı, ben de onu, orduyu sevmemekle ittiham ediyorum. Çünkü bütün şerefi ve manevi ganimeti, o dostuna verip, orduyu şerefsiz bırakıyor. Hakikat ise, müsbet şeyler, haseneler, iyilikler cemaate, orduya tevzi edilir ve menfiler ve tahribat ve kusurlar başa verilir. Çünkü bir şeyin vücudu, bütün şeraitin ve erkanının vücudu ile olur ki, kumandan yalnız bir şarttır. Ve o şeyin ademi ve bozulması ise, bir şartın ademiyle ve bir rükünün bozulması ile olur, mahvolur, bozulur. O fenalık başa ve reise verilebilir. İyilikler ve haseneler, ekseriyetle müsbet ve vücudidir. Başlar sahip çıkamazlar. Fenalıklar ve kusurlar, ademidir ve tahribidir. Reisler mes'ul olurlar. Hak ve hakikat böyleyken, nasıl ki bir aşiret fütuat yapsa, aferin hasen ağa mağlup olsa, Aşirete tuh diye, aşiret tez'yif edilse, bütün bütün hakikatın aksine hüküm edilir. Aynen öyle de, beni ittiham eden o müdde'yi, bütün bütün hak ve hakikatın aksine bir hatasıyla, güya adliye namına hükmetti. Aynen bunun hatası gibi, eski harbi umumiden biraz evvel, ben Van'dayken bazı dindar ve muttaki zatlar yanıma geldiler. Dediler ki, bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor. Gel bize iştirak et. Biz bu reislere isyan edeceğiz. Ben de dedim, o fenalıklar ve o dinsizlikler, o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu onun ile mes'ul olmaz. Bu Osmanlı ordusunda belki yüz bin evliya var. Ben bu orduya karşı kılınç çekmem ve size iştirak etmem. O zatlar benden ayrıldılar, kılınç çektiler. Neticesiz Bitlis hadisesi vücuda geldi. Az zaman sonra, harbi umumi patladı. O ordu din namına iştirak etti cihada girdi, o ordudan yüz bin şehitler, evliya mertebesine çıkıp, beni o davamda tasdik edip, kanlarıyla velayet fermanlarını imzaladılar. Her neyse, biraz uzun söylemeye mecbur oldum. Çünkü, hiçbir hissiyatla ve harici tesiratla müteessir olmamak mahiyetinin kat'î bir hassası bulunan adalet hakikati namına, cüz'î ve hata hissiyat ve tarafkirlik ile bize ve Risale-i Nur'a karşı müzeyyifane hareket eden bir müdde-i Acib vaziyeti beni bu uzun ifadeye sevk etti. Dördüncü esas Eskişehir Mahkemesi, yüzer risaleleri ve mektupları dört ay tetkikten sonra yalnız yüz yirmi adamdan on beş adama altışar ay ceza ve bana da yüz risaleden yalnız bir iki risalede on beş kelime ile bir sene ceza verebildi. Tarikatçılık ve cemiyetçilik ve şapka mes'erelerinde beraat ettirdiler. Biz dahi o cezayı çektik. Ondan sonra Kastamonu'da çok defa Tahariler'de hiçbir ilişimi bulmadılar. Ve kaç sene evvel Isparta'da mahrem ve gayrimahrem Risale-i Nur'un bütün eczaları, bila istisna hükümetin eline geçti. Üç ay etkikten sonra umumu sahiplerine iade edildi. Birkaç sene sonra Denizli ve Ankara mahkemelerinde bütün risaleler iki sene kaldı. Tamamen bize iade edildi. Madem hakikat budur beni ve Risale-i Nur'un şakirtlerini ittiham eden ve o gibi kanun namına kanunsuz ve garazla ve hissiyatla bizi muaheze edenler, elbette bizden evvel hem Eskişehir mahkemesini, hem Kastamonu hükümetini ve zabıtasını, hem Isparta adliyesini, hem Denizli mahkemesini, hem Ankara'nın ağır ceza mahkemesini ittiham edip, Onları varsa suçumuza tam teşrik ediyorlar. Çünkü bir suçumuz olsaydı, bu üç dört hükümet yakınında çok zaman tecessüsüyle görmedi veya aldırmadı ve iki mahkeme iki sene inceden inceye bakıp bilmedi veya aldırmadı, bizden ziyade onlar suçlu olurlar. Halbuki bizde dünyaya karışmak arzusu bulunsaydı, böyle sinek vızıltısı gibi değil, top güllesi gibi ses ve patlak verecekti. Evet, 31 Mart'ta divan-ı harbi örfide ve Mustafa Kemal'in hiddetine karşı divan-ı riyasette şiddetli ve dokunaklı ve serbest müdafaa eden bir adam, 18 sene zarfında kimseye sezdirmeden dünya entrikalarını çeviriyor diye onu ittiham eden elbette bir garazla eder. Biz Denizli Müddei Umumisinden ümit ettiğimiz gibi Afyon Müddei Umumisinden de ümid ederiz ki bizi böylelerin itirazından ve garazlarından kurtarsın ve hakikati adaleti göstersinler. 5. esas Risale-i Nur şakirtlerinin mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur esasileridir. Çünkü halisane hizmet-i Kur'aniye onlara her şeye bedel kâfi geliyor. Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse istiklaliyetini ve ihlasını muhafaza edemez. Her halde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevi maksadına alet edecek, o hizmetin kutsiyetini bozacak. Hem maddi mübarezede, şu asrın bir düsturu olan eşeddi zulüm ve eşeddi istibdat ile birinin hatasıyla onun masum çok taraftarlarını ezmek lazım gelecek. Yoksa mağlup düşecek. Hem dünya için dinini bırakan veya alet edenlerin nazarlarında Kur'an'ın hiçbir şeye alet olmayan kutsi hakikatları bir propaganda'yı siyasette alet olmuş tevehüm edilecek. Hem milletin her tabakası muvafıkı ve muhalifi, memuru ve amisinin o hakikatlarda hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakitleri. Tam bir tarafa kalmak için siyaseti ve maddi mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lazım gelmiş. 6. esas. Bu meselede benim şahsımın veya bazı kardeşlerimin kusuruyla Risale-i Nur'a hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur'an'a bağlanmış ve Kur'an dahi Arş-ı Azam'la bağlıdır. Kimin haddi var elini oraya uzatsın ve o kuvvetli ipleri çözsün. Hem bu memlekete maddi ve manevi bereketi ve fevkalade hizmeti 33 ayatı kur'aniyenin işaretatiyle ve İmam Ali radıyallahu anh'ın üç keramette gaybiyesiyle ve Gavs-ı Azam'ın kuddises sırruhu kat'i ihbariyle tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur bizim adi ve şahsi kusurlarımızla mesul olmaz ve olamaz ve olmamalı yoksa bu memlekete hem maddi hem manevi telafi edilmeyecek derecede zarar olacak Risale-i Nur'a karşı gizli düşmanlarımızdan bazı zındıkların şeytanetiyle çevrilen planlar ve hücumlar inşallah bozulacaklar. Onun şakirtleri başkalara kıyas edilmez, dağıttırılmaz, vazgeçirilmez, Cenabı Hakk'ın inayetiyle mağlup edilmezler. Eğer maddi müdafadan Kur'an men etmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirtler, Şeyh Said ve Menemen hadiseleri gibi cüz'i ve neticesiz hadiselerle bulaşmazlar. Allah etmesin, eğer mecburiyeti kat'iye derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nura hücum edilse, elbette hükümeti ifal eden zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar. Elhasıl, madem biz ehli dünyanın dünyalarına ilişmiyoruz, onlar da bizim ahiretimize ve imani hizmetimize ilişmesinler. Eskişehir mahkemesinde gizli kalmış ve resmen zapta geçmemiş ve müdafatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir kıssa'yı müdafayı beyan ediyorum. Orada benden sordular ki, cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim, yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden, ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu, elinizdeki tarihçey hayatım ispat eder. Hülasası şudur ki, o zaman şimdiki gibi hali bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular. Ben dedim bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyet perverliklerine hürmeten taneleri karıncalara veriyorum. Sonra dediler: Sen selef-i saline muhalefet ediyorsun. Cevaben diyordum. Hulefa-i Raşidin hem halife hem reisi cumhur idiler. Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh, Ashere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikati, adaleti ve hürriyeti şer'iyeyi taşıyan mana-i dindar cumhuriyetin reisleriydiler. İşte ey müddei umumî ve mahkeme azaları, 50 seneden beri bende olan bir fikrin aksiyle beni ittiham ediyorsunuz. Eğer laik cumhuriyet soruyorsanız ben biliyorum ki laik manası bir taraf kalmak yani hürriyet-i vicdan düsturüyle dinsizlere ve sefaatçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet telakki ederim. 25 senedir hayatı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükümeti cumhuriye ne hal kespettiğini bilmiyorum. El eğer dinsizlik hesabına, imanına ve ahiretine çalışanları mes'ul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmiş ise, bunu size bila perva ilan ve ihtar ederim ki, bin canım olsa, imana ve ahiretime feda etmeye hazırım. Ne yaparsanız yapınız, benim son sözüm, hasbunallahu ve ni'mel vekil olarak, sizin beni idam ve ağır ceza ile zulmen mahkum etmenize mukabil derim. Ben, Risale-i Nur'un keşfi kat'îsiyle idam olmuyorum, belki terhis edilip, nur ve saadet alemin'e gidiyorum ve sizi ey gizli düşmanlarımız ve dalalet hesabına bizi ezen bedbahtlar. İdam-ı ve daimi haps-i münferit ile mahkûm bildiğimden ve gördüğümden, tamamîle intikamımı sizden alarak, kemal-i rahat-ı kalb ile teslim ruh etmeye hazırım, onlara demiştim. 7. Esas Afyon Mahkemesi başka yerlerdeki satî tahkikata binaen bize bir cemiyet-i siyasiye noktasında bakmış. Buna cevabımız evvela bütün benim ile arkadaşlık eden zatların şahadetiyle 19 seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve sormayan ve bu 10 sene 5 aydır harbi umumiden Alman'ın mağlubiyetinden ve komünistin dehşetinden başka hiçbir haber almayan ve merak etmeyen ve bilmeyen bir adamın Elbette siyasetle hiçbir alakası yoktur ve siyasi cemiyetlerle hiçbir münasebeti olmaz. Saniyen, Risale-i Nur'un 130 parçaları meydandadır. İçinde imani hakikatlerden başka bir hedef, bir maksadı dünyevi olmadığını anlayan Eskişehir mahkemesi, yalnız bir iki risaleden başka ilişmemesi ve Denizli mahkemesi hiçbirine ilişmemesi ve koca Kastamonu zabıtasının sekiz sene zarfında daimi tarafsutla beraber iki hizmetçimden ve yalnız üç adamdan başka bahane ile müttehem hiçbir kimseyi bulmaması kat'î bir hüccettir ki Risale-i Nur şakirtleri hiçbir vecihle siyasi cemiyet değiller. Eğer iddianamedeki cemiyetten maksadı imani ve uhrevi bir cemaat ise ona cevaben deriz ki eğer Darülfünun talebelerine ve her nevi esnafa birer cemiyet namı verilse bize de o neviiden bir cemiyet namı verilebilir. Eğer dini hissiyatla emniyet-i ihlal edecek bir cemaat namı veriyorsanız, buna mukabil deriz. Yirmi sene zarfında, bu fırtınalı halde nur şakirtleri, hiçbir yerde hiçbir vukuatla emniyet-i dâhiliyeye ilişmemeleri ve iliştikleri ne hükümetçe ve ne de mahkemelerce kaydedilmemesi, bu ittihamı çürütüyor. Eğer hissiyatı diniyeyi kuvvetlendirmesinden istikbalde emniyet idariyeye zarar verebilir diye bir cemiyet namı verilmiş ise buna mukabil deriz. Evvelen, başta Diyanet riyaseti bütün vaizler aynı hizmeti görüyorlar. Sâniyen Risale-i Nur şakirtlerinin değil emniyete ve asayişe zarar vermek belki bütün kuvvet ve kanaatlarıyla, milleti anarşilikten muhafaza ve emniyet ve asayişi temin etmek için çalıştıklarına delil ise, birinci esasta beyan edilmiş. Evet, biz bir cemaatız. Hedefimiz ve programımız, evvela kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebediden ve daimi berzahi haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek, ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı, Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır. 8. Esas Risalelerde bazı dokunaklı cümleler var diye başka yerlerin nakıs ve sathî tahkikatlarına binaen, bizi ittiham ediyorlar. Buna mukabil deriz. Madem maksadımız iman ve ahirettir, ehl-i dünya ile mübareze değil ve madem o pek cüz'i ve yalnız bir iki risaleye mahsus, ilişmek kasti değil, belki maksadımıza yürürken onlara çarpmışız. Elbette bir garazı siyasi manasında olamaz. Ve madem imkanat başkadır, vukuat başkadır. Hakkımızda alsayse zarar yapmış değil, yapabilir diye iddiam ise, herkes bir adamı öldürebilir diye iddiam gibi manasız bir ittihadmdir. Ve madem 20 sene müddetinde 20 binler adamda ve binler nüshalar ve mektuplarda, hem Eskişehir, hem Kastamonu, hem Isparta, hem denizli şiddetli tedkik ve tahallilerde hakiki bir suç teşkil edecek maddeleri bulamadılar. Eskişehir mahkemesi bir şey bulamadığından, mecburiyetle bir lastikli kanun maddesinden, tek bir küçük risale ile bizi mes'ul ettiği gibi, bütün dini dersini vereni dahi mes'ul eder bir tarzda, yüz adamdan on beş adama altışar ay ceza verebildi. Acaba bizim gibi bir adamın, sizden olsa, bir senede 20 mahrem mektupları bu tarzda tetkik edilse, onu mes'ul ve mahcub edecek 20 cümle bulunmaz mı? Helbuki, bizde 20 bin adamdan, 20 bin nüshar risale ve mektuplarda hakiki mes'ul edecek 20 cümle bulamamalarından gösteriyor ki, Risale-i Nur'un hedefi doğrudan doğruya ahirettir. Dünya ile alışverişi yoktur. Dokuzuncu esas. Denizli Mahkemesi'nin insaflı müddei umumisinin başka yerlerin insafsız ve satih zabıtnamelerine binaen iddianamede kaydettiği maddeler gibi Afyon Mahkemesi dahi sorguda gördüğümüz vaziyet delaletiyle aleyhimizde aynı maddeler ve tarihsiz mektuplar hem 20 ve 15 ve 10 sene zarfındaki muhaberelerden ve katil cevabı üçüncü esasta ve iddiamın ikinci sualinde bulunan beşinci şu ada ve 130 risalelerin yalnız dört beş risalelerinde ve Eskişehir mahkemesinin tetkikinden geçen ve cezasını çektiren ve Af kanunları gören ve denizli beraatini gören mektuplar ve risalelerde ittahamımıza medar bazı bahaneler var. Acaba. 31 Mart hadisesinde, Bâb-ı Seraskeri'de, Şeyhülislam ve ulemayı dinlemeyen sekiz taburu bir nutuk ile itaate getiren bir adam. Sekiz sene zarfında, zabıtnamelere göre çalışmış. Böyle 20-30 adamı kandırabilmiş, mesela, koca Kastamonu'da beş adamı ifade edebilmiş denilebilir mi? İşte Kastamonu'da, Denizli hadisesinde mahrem ve gayrimahrem, bütün evrak ve kitaplarımı odunlar yığını altından çıkarıp, üç ay tetkikten sonra yalnız feyzi, emin, hilmi, tevfik ve sadıktan başka kimseyi o koca Kastamonu'da bulmadılar. Bu beş zat ise, lillah için bana şahsi hizmet münasebetiyle ve üç buçuk senede emirdağında üç kardeş ve üç dört adamı bulup göndermişler. Eğer o sathî zabıtnameler gibi yapsaydım, beş on değil belki beş yüz, belki beş bin ve belki beş yüz bin adamları kandırabilirdim. O zabıtnamelerde ne kadar yanlışlar bulunduğuna Denizli Mahkemesinde söylediğim gibi bir iki numuneyi beyan ediyorum. Zaman-ı saadet'ten şimdiye kadar cari bir adet-i İslamiyeye ittibaen Risale-i Nur'un hususi menbaaları olan yüzer ayatı meşhûriyi büyük bir enam gibi hizbi Kur'ani yaptığımızı dinde tahrifat yapıyor diye muazze etmişler. Hem bir sene cezasını çektiğim ve mahrem tutulan ve zabıtnamede kaydedildiği gibi odun yığınları altından çıkarılan tesettür risalesi, bu sene yazılmış ve neşredilmiş gibi, bizi ittiham etmek istiyor. Hem Ankara'da hükümetin riyasetinde bulunan, malum birisine ettiğim itirazlara ve ağır sözlere karşı o reis mukabere etmeyip sükut etmesi ve o öldükten sonra, onun yanlışını gösteren bir hakikat-ı 40 sene evvel beyandaki fıtri, belüzumlu ve külli ve mahrem tenkitlerim, Makamı iddia cerbezesiyle, ona tam tatbik ile bize medar-ı mesuliyet yapılmış. Ölmüş ve hükümetten alakası kesilmiş bir şahsın hatırı nerede? Hükümetin ve milletin bir hatırası ve Cenabı Hakk'ın bir tecellî-i olan adalet kanunları nerede? Hem biz hükümeti cumhuriyet esaslarından en ziyade kendimize medar-ı istinat ve onun ile kendimizi müdafaa ettiğimiz hürriyet-i vicdan esası bizim aleyhimizde medar-ı mesuliyet tutulmuş. Güya biz hürriyet vicdan esasına muhaliz gidiyoruz. Hem bir risalede medeniyetin seyyatını ve kusurlarını tenkit ettiğimden hatırı hayalime gelmeyen bir şeyi zabıtnamelerde isnat ediyor. Güya ben radyo ve tayyare ve şimendiferin kullanılmasını kabul etmiyorum diye terakkiat-ı hazıra aleyhinde bulunduğumla mesul ediyor. Haşiye: Radyo gibi azim bir nimeti ilahiyeye karşı azim bir şükür olmak için Radyo Kur'an'ı okuyup bütün zemin yüzündeki insanlara dinlettirip küreyi havanın bir hafızı Kur'an olmasıdır demiştim. İşte bu numunelere kıyasen, ne kadar hilaf-ı adalet bir muamele olduğunu inşallah insaflı ve adaletli olan Denizli müddei umumisi ve mahkemesi gibi Afyon Mahkemesi göstererek o zabıtnamelerin evhamlarına ehemmiyet vermeyecekler. Hem en garibi şudur ki bir yerde demişim Cenab-ı Hakkı'n büyük nimetleri olan tayyare ve şimendifer ve radyoyu büyük şükür ile mukabele lazım iken, beşer şükür etmedi, tayyarelerle başlarına bombalar yağdı. Ve radyo öyle büyük bir nimeti ilahiyedir ki ona mukabil şükür ise o radyo milyonlar dilli bir külli hafızı Kur'an olup zemin yüzündeki bütün insanlara Kur'an'ı dinlettirsin. 20 Sözde Kur'an’ın medeniyet harikalarından gaybi haber verdiğini beyan ederken bir ayetin işareti olarak kafirler şimendiferle alemi İslam’ı malup ederler demişim. İslam’ı bu harikalara teşvik ettiği halde bir sebebi ittiham olarak şimendifer, tayyare ve radyo gibi terakyatı Hazıra aleyhindedir diye sabık mahkemelerin bazı müddeyi umumileri bizi ittiham etmiş hem hiçbir münasebeti olmadığı halde bir adam Risale-i Nur'un ikinci bir ismi olan Risaletün Nur tabirinden Kur'an'ın nurundan bir risalettir yani bir ilhamdır ve risaletin şeriat vazifesini yapan bir varistir demiş. Bir iddianamede başka yerin verdiği yanlış mana ile güya Risale-i Nur bir rasuldur diye benim için bir sebebi itham tutulmuş. Hem müdafaatımızda 20 yerde kat'î bir surette hüccetlerle ispat etmişiz ki bütün dünyaya karşı da olsa dini ve Kur'an'ı bir risale-i alet edemeyiz ve edilmez ve biz onların bir hakikatını dünya saltanatına değiştirmeyiz ve bilfiil öyleyiz ve bu davanın emareleri 20 senede binlerdir. Halbuki şimdi Afyon sorgusunun gidişatında ve iddianamede, başka zabıtnamelere binaen, güya bizim maksadımız ve sayimiz dünya entrikalarını çevirmek ve dünya garazlarına koşmak ve dini hasis şeylere alet etmek ve kudsiyetini düşürtmektir diye bizi ittiham ediyor. Madem öyledir, ben ve biz bütün kuvvetimizle deriz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Said Nursi